Zahmet ettiniz Bay Cino İyi geceler. İyi geceler doktor. Bu havada zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi akşamlar Bayan Flora. İyi akşamlar. Ne kadar şiddetli yaıyor değil mi? Of, umarım anahtarınız yanınızdadır Doktor Martin. Benimkini evde unuttum herhalde. Deminden beri zili çalıyorum ama nafile. E bir dakika bir dakika şimdi açarız bir dakika. Hmm, koskoca binaya bula bula yaşlı bir kapıcı bulmuşlar. Yaşlılığı neyse de bir de sağır üstelik Aa, Tamam işte ee, Buyurun bayan Flora buyurun geçin lütfen <gülüyor> Teşekkür ederim Uf, Çok ıslanmışız Hemen gidip kurulansanız iyi olur Ay, Otobüs durağından buraya kadar yürümek zorunda kaldım doktor Bana kalırsa bu tür havalarda dışarı çıkmamanız gerekir Ya neden? Sokağa çıkamayacak kadar yaşlı mıyım sizce? <gülüyor> hayır, hayır, hayır onu demek istememiştim yanlış anladınız Neyse, ha, neyse. pek de önemli değil zaten İyi akşamlar Bayan Flora <gülüyor> Doktor Martin İyi akşamlar Einstein Bugün hiçbir şey yok size Pekala Einstein teşekkür ederim İyi geceler Hoşçakalın <gülüyor> Bayan Flora İyi geceler doktor Az önce doktora rastlamasaydım Hala kapının önünde olacaktım Bay Einstein hmm, Ben de öyle Bayan Flora <gülüyor> Ben de öyle Bugün tam 10 dakika kaldım Nerede Asansörün içinde <gülüyor> Ben size onu sormuyorum Yağmurun altında saatlerce dışarıda bekletiyorsunuz insanı Ne dediğinizi pek iyi anlayamadım da Biliyorsunuz biraz ağır işitiyor kulaklarım Pekala Enston pekala Mektuplarımı ver de yukarı çıkayım Sırılsıklam oldum Mektupları soruyorsunuz değil mi? Evet Enston mektupları ha, Aslında yine duymadım ne Peki. dediğinizi <gülüyor> Dudaklarınızdan anladım Ben daha çok dudaklardan anlıyorum zaten Şu mektupları verir misin lütfen hmm, o, Tabii tabii Gayet tabii Hepsi burada işte Size vermek için almıştım yanıma <gülüyor> Ne oldu bu asanslarıyla <gülüyor> çalışmıyor mu Bir dakika doktor bir dakika Bir şey olduğunu sanmıyorum ee, Baksanıza dördüncü katta takılı kalmış galiba <gülüyor> Kapısını açık unutup gittilerse Enstone bilir herhalde ben en iyisi ona sorayım Aa, Hiç boşuna zahmet etmeyin Mektupları verip odasına döndü Topasanız duymaz artık Hala dördüncü katta Arabadan indiğinizi gördüm Hastadan dönüyordunuz galiba Evet muayenehaneden alıp götürdüler Ciddi bir durum Ya Çok mu fena Evet bayan Flora Kadın mı Evet Yaşlı mı Hayır bayan Flora sayılmaz o kadar yaşlı değil Aa, Korkarım bu gidişte biz de hasta olacağız Neden ee, Bu üst başla biraz daha beklemenin sonu hastalık değil mi Hı? Haklısınız çok haklısınız Hayret hala dördüncü katta asansör Şu çağrı düğmesine bir kere daha bassak bari Çalışmaz ki asansör meşgulken çalışmaz o düğme Çalışmazsa cama vururum ben de Bu kadar saygısızlık da biraz fazla doğrusu Ben vazgeçtim bayan Flora merdivenden çıkacağım Size tekrar iyi geceler diliyorum İyi geceler Martin. Ha, doktor Martin Doktor doktor Martin Evet bayan ee, Boşuna yorulmayın geliyorum Geliyor mu dediniz hı hı. Demek aşağı inmeye karar verdiler hı hı. Düpedüz saygısızlık derler buna Hele bir gelsin nerede Ne söyleyeceğimi bilirim ben e Bir asansör bu kadar meşgul edilmez ki Gerçekten çok ayıp bir şey Bakın ikinci kat Şimdi de birinci kattı hı İşte Nihayet tam karşımızda Eee Neden dışarı çıkmıyorlar Kimse yok mu içinde Kapıyı bizim açmamızı bekliyorlar herhalde hı? Cibrucu. Hayır Cibrucu. Hayır ne olmuş doktor? B ne olmuş? Bir dakika bir dakika bir dakika Aa! izin verin bir dakika. Ay. Lütfen. Ölmüş mü yoksa? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ölmüş. Kenara çekilir misiniz biraz? Ay, yaş yaşıyor mu doktor? Yaşıyor mu? Ne oldu söyleyin cevap verseniz. Ee, ölmüş. Daha doğrusu Aa! öldürülmüş. Aa! Aa! Sakın dediniz? bir şeye dokunmayın. Öldürülmüş bir bıçak gördüm arkasında. Dediniz? Sırtının tam ortasına Allah saplamışlar. Allah. Korkunç, korkunç bir şey. Hadi hadi hadi. Hadi gidip korkunç polisi arayayım. Hadi hemen. Peki, peki, peki. Ali, ne, nereden arayacağım? Gitme, gitmen mi gerekiyor? Ne, telefon numarasını nereden alayım? Bayan iyiyim? Flora. Ne yapmam gerekiyor doktor? Bayan Flora. Nereden? Sakin Nasıl? olun. Lütfen sakin Ay. olmaya çalışın biraz. Evet, çok iyi. <gülüyor> sakin olun. Doğru en sonun odasına gidip oradan peki, polisi arayın. Peki, ne, şey ne diyeceğim ha? Ne, ne söylemeliyim onlara? Arums abartmanında bir cinayet işlemi. Alvin. Seni böyle konuşmaktan men ederim Ben her şeyi açık açık konuşmasın Yeter artık çok içiyorsun İki aydır tam iki aydır bugünü bekliyoruz değil mi Bay George Seabrook gelecek Bizleri ziyaret edecek Gelmedi mi geldi Bize bir söz vermişti verdiği sözü tuttu Ama sen ne yaptın Ne gerekiyorsa onu Hayır, evet. Seninle ne konuştuysak öyle Tamamen tersi üzdün onu Beni de amcama karşı çok kaba davrandın Öyle ya George Seabrook'a karşı benim gibi bir adam... ...düşüncelerini nasıl söyler? Olayı saptırma Hı. George Seabrook büyük adam O ne derse doğru ne yapsa yeridir Haksızlık ediyorsun Neden? Bana istediğim için mi? Hemen söylemeyebilirdin Konuyu kendi açtı ben değil Yarın gidip özür diler bu meseleyi bir kere daha konuşursun Sen iyice şaşırdın Serya Bunu bana söylemek için çıldırmış olmalısın Yarın amcama gidip özür dileyeceksin Bunu kendin için değil bizim için yapacaksın Hayır Bırak artık o bardağı elinde. Canım ne zaman isterse o zaman bırakırım Serya Amcandan da özür falan dilemiyorum Ne dedin ona giderken? Hiçbir şey Demek hiçbir şey Pekala Beni niye çağırmadın mutfaktan? Hmm. Düşünmedim Aklıma gelmedi daha doğrusu Aniden kalktı şapkasını alıp dışarı çıktı Ne bileyim ben Hiçbir şey demedin mi? Bir dakika müsaade edin, hiç olmazsa Selia'yı çağırayım dedi. Evet. İstemedi. Buna hiç gerek yok. Ben bir ara yine uğrarım dedi. Peki sonra ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> ne olacak? Asansöre binip gitti işte. Çok yorgun. Hem yorgun hem üzgün. Yorgunsun evet. Ama üzülme. Üzülmeni istemiyorum senin. Hadi kaldır bakayım başını. <gülüyor> Yüzüme bakmanı istiyorum. O gülen yeşil gözlerinle sarhoşsun Almine. Evet sevgilim haklısın sarhoşum ama içkiden değil. Of, Sen sarhoş ya, ediyorsun. Macanımı acıtıyorsun. Bir adım da seni çak. Hayır. Bir adım, bir adım, Hayır. Bırak, Alvin telefon çalıyor duymuyor musun? Hm pek hala bak. Bak bakalım kim arıyor bu saatte. Alo? Ne dediniz? Bay Einstein, ne diyorsunuz siz? Einstein, ne ya, istiyor? Bir dakika, bir dakika, Alvin. Alo? Bay Einstein? E, e, evet? Aman Tanrım. Geliyorum, geliyorum hemen şimdi. Ne oldu? Seria, nereye gidiyorsun? Amcam. Evet? Ölmüş. Öldüğünü söylüyor Einstein. Öldüğünü mü söylüyor? Cesede hala oradaymış aşağıda. Be, beni bekle. Dur. Beni bekle diyorum sana. Nerede amca Mehsun? <gülüyor> çok kötü mayanseriyi, çok üzgünüm efendim. Nerede olduğunu söyleyin görmek Önce istiyorum. önce sakin olmalısın, sakin olmaya çalış. Nerede diyorum sizin? Asansörde ama yerinizde olsam onu bu haliyle görmek istemiyorum. Göreceğim, bin. görmemi kimse engelleyemez. Aman bırakın görsün, madem istiyor görmeli. Lütfen lütfen bir şeye dokunmayın, polis gelene kadar hiçbir şeye dokunulmayacak. Amcacım neden neden bu ani ölüm? Aa, bıçak bıçak var sırtında. Öldürmüşler, Ö öldürmüşler amcama. Gelin, oh. gelin bayan Selia, oh. <gülüyor> lütfen. Öldürmüşler, öldürmüşler <gülüyor> Hemen polise telefon edildi. Neredeyse gelirler. Ama ama neden? Kim öldürmek isteyebilir? Bunu biz bilemeyiz tabii. Şüpheliler olmalı. Hmm. Ona düşmanlık duyan kişiler. Onu da bilse bilse yakınları bilir, dostları, hmm. akrabaları. Ne oluyor? Neler oluyor burada? Albil. <gülüyor> Do doğru mu? Evet Ölmüş ha Gerçekten ölmüş mü yani Bay Seabrok? Öldürüldü <gülüyor> Öldürüldü demek daha doğru Yani şimdi bir cinayetten mi söz etmek istiyorsunuz? Evet musunuz? bıçaklamışlar sırtından bıçaklayarak öldürmüşler <gülüyor> Şaşırdım Ne diyeceğimi de şaşırdım Ama nasıl olur? Bir dakika Ceset hala orada Neden? Ne neden bir dakika gidip göremez mi? Görebilirsiniz sonra? ama sakın bir şeye dokunmayın Merak etmeyin hiçbir şeye dokunulmayacağını ben de biliyorum Beni bekle Alvin <gülüyor> Hayır hayır hayır bayan Seliha Gitmeyin artık lütfen hadi oturun Bizdeydi Akşam yemeğini birlikte yedik Hiçbir şey anlamıyorum anlayamıyorum Size bir sigara getireyim <gülüyor> yo, yo, Hayır hayır teşekkür ederim Biraz tuhaf değil mi sizce Nedir tuhaf olan bayan Flora hmm. Yavaş konuşun duyulmasını istemiyorum Evet Şu Alvin Silya'nın kocası yani Biraz içkili galiba <gülüyor> Neden şuna düpedüz sarhoş demiyorsunuz? Bu kadar önemli değil bayağı Flora Aa, Nasıl önemli olmaz doktor? Şuraya bakın ayakta zor duruyor Canım, Demek <gülüyor> biraz fazla kaçırdı az önce karısı da söyledi duydunuz Yemekte misafirleri varmış Misafirleri değil misafiri Yani Bay George Sebrug O da şu anda asansörde yatıyor Cansız vaziyette Siz ne demek istiyorsunuz? ...demek istediğimi anlamıyor musunuz? E, ben bir kapının önüne çıkacağım biraz. E, hem bu arada polisleri de beklemiş olurum. E, nasıl isterseniz doktor? Bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım. Oturmak ister misin? Hayır. E, i̇sterseniz size de bir işkemle getireyim. Hayır Enson, oturmayacağım. E, ama yüzünüz sapsarı, yorgunsunuz da. İyi misin sen? Alvin? Başım dönüyor. Alvin! Kı Bayan Seria, yardım edin, yardım lütfen. edin. Bayıldı galiba. Doktor Martin nerede? Evet evet en iyisi onu çağırmak Hayır hayır istemiyorum, hiç kimse istemiyor. Alvin, Alvin bir şeyler söyle. Şu koloniyi al, belki ferhallatır biraz. Ay, teşekkür ederim Bayan Florine. İyim Özür dilerim. Şimdi çok daha iyi. Hayır hayır kalkma, dur biraz dinlen. Tansiyonum düşmüş olacak. Ah neden gözlerim karardı? Dinlen. Hiçbir şey dokun olmadı değil mi? Hayır komiserim. <gülüyor> Bunlar kim? <gülüyor> ee, bayan Flora benim <gülüyor> altım oturuyor Bay Siebrouk'un yani maktulün yeğeni Selia ve eşi <gülüyor> Alvin. Bu da kapıcımız Enstein. Peki hala. Cezet nerede? Asansörde. Ee, komiserim. Evet bayan. Doktor Martin'le birlikteydik. Asansör aşağı inince feci bir manzara ile karşılaştık. Savallı bağıstı, buruk kandar içindeydi. Ee, anlıyorum bayan, anlıyorum. Ee, Flora komiserim. Adım bayan Flora. Ee, Peki bayan Flora. Bütün bunları daha sonra görüşeceğiz. Önce şu asansöre bir göz atalım. Beni dinle Biliyorum Stanley'i biliyorum. Ama unutma, New York cinayet masasını sen temsil ediyorsun. Lütfen beni dinler misin biraz sen? Konu sana ait. Konu tamamen senin uzmanlık alanına giriyor. Esasen Bay Seabrook'la birkaç kez ben de karşılaştım. New York'ta tanınan isim yapmış bir banker. Biliyorsun, seni öyle olur olmaz şeyler için rahatsız etmiyoruz. Ama bu cinayet bir tuhaf. Bu cinayet işlenmesi imkansız gibi görülenlerden. İşlenmesi imkansız olan cinayet yoktur aziz dostum. Bak... George Sibruk asansöre girdiği zaman yaşıyordu Pol yaşıyordu asansörde yalnızdı tek başınaydı asansör dördüncü kattan zemin kata inerken hiç durmadı ama ne oldu Doktor Martin ve Bayan Flora asansörün kapısını açtıkları zaman sırtına bir bıçak saplanmış George Sibruk'un cesediyle karşılaştılar. <gülüyor> Domuzların uçmadığını herkes bilir Stanley. Bundan başka arabalarda şekil değiştirip Kanguru olamazlar evet, öyle evet, değil mi ama... E işlerini bitirip Yok olamazlar hayır, hayır bu mümkün değil Ancak durum ilginç Çok ilginç Evet ilginç Asansörü inceledik Eski ama çok sağlam e ...değil insanın geçeceği bir delik... ...en ufak bir çatlağa bile rastlamadı. Yani bir bavul gibi dört tarafı <gülüyor> kapalı. Evet, tıpkı bir bavul gibi. Önce sana bir soru. Evet, nedir? Parmak izleri. Ee, asansör bütün gün kullanılmış. Parmak izi çok ama... En yenisi George Sibrook'un parmak izleri Asansörün aşağı inmesini sağlayan düğmenin üzerinde baş parmağının izini buldunuz mu? Evet ilk baktığımız yerde orası oldu zaten Peki ya diğer düğmeler? Diğer düğmelerin üzerinde de iz bulabildiniz mi? Anlamadım bunu niye soruyorsunuz? Evet mi hayır mı? Evet evet diğer bir düğme üzerinde de parmak izleri rastladık Peki Stanley geçelim Şimdi başka bir soru Hı. Adli tıp raporu ne diyor? Ee, bıçak darbeleri sonucu ani ölüm. Bıçak darbeleri sonucu ani ölüm. Evet öyle. Ee, bir şey dikkatimi çekti. Nedir? Ee, George Seabrook'un parmak izlerinin bulunduğu diğer düğme. Hı. O düğmenin hangisi olduğunu neden sormuyorsunuz? Buna sen? ne gerek var? O düğmenin dördüncü kat düğmesi olduğu belli değil mi? Şimdi bırakalım bu önemsiz şeyleri de sen bana asıl şeyi söyle. Adli tıp doktorunun Bay Seabrook'un sağlığı hakkında söylediklerini... Eğer kabul edersen... ...şu senin önemsiz dediğin konuya dönmek istiyorum ben... Hmm. ...diğer izin dördüncü kat düğmesi üzerinde olduğunu nereden anladığını söyler misin lütfen sen? Doğrusu beni şaşırtıyorsun sen. Neden? E, bunu anlamak için Sherlock Holmes olmaya <gülüyor> gerek yok Stanley. Da. George Sirbrook'un zemin kata inerken en alt düğmeye bastığını kabul ediyorsun da... Hı. ...yeğenine yemeye çıkarken dördüncü katın düğmesine basması gerektiğini neden düşünmüyorsun? <gülüyor> evet, o, haklısın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi yeniden adli tıp raporuna dönelim. Bay Silbrook'un sağlığı ile ilgili herhangi bir kayıt var mı? Evet var. Ne diyor? Ee, genel sağlık durumunun kötü olduğu yer Hepsi bu kadar mı? Evet Silbrook'un özel doktoruyla görüşebildin mi? Ee, Silbrook'un özel doktoru cesedi bulan Dr. Martin Ama henüz onunla bir bu konuda görüşemedim Pekala yani. ee, Şüphelendiklerimizi ne zaman sorguya çekildi? öldüren bıçağın ne cins olduğunu öğrendikten sonra Bıçağın ufak bir kama olduğunu biliyoruz Üzerinde parmak izi var mı? Hayır yok ee, ...birkaç leke haricinde hiçbir şeye rastlamadık. Katil cinayet sırasında eldiven giymiş olmalı. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? <gülüyor> Sen ne dersen onu? <gülüyor> <gülüyor> e, tabii bu işe sahip bir kabul edersen. Ettim gitti işte. Sağ ol Pol, sağ ol. Bence tam vakti. Önce doğru Arms Apartmanı'na gidelim istersen. Benim arabayla mı? Yok, hayır. Bu sefer benim değilim <gülüyor> Birinci sokak demiştin değil mi Evet evet Hemen sağa sapacaksın hmm. Oo, Tenha bir sokak hmm. ee, Soldan üçüncü ev işte evet. ee, Şu bahçe içinde olan <gülüyor> <gülüyor> Umarım herkes yerindedir ee, Doktor olmayabilir ama diğerlerinin hiçbir yere gideceğini sanmam. He, evet. Hadi bakalım Stanley, bas şu zile. Bir dakika, bir dakika. Komiser Stanley. Nasılsınız Bayanistan? Ee, Size müfettiş pol tanıştırayım Memnun oldum müfettiş bey Buyurun efendim içeri lütfen <gülüyor> Evet <gülüyor> Hol küçük sayılır Asansör ve merdiven sağda kalıyor Bir de kapı var O kapı nereye çıkıyor Benim odama efendim Benim evim orası Yalnız mı yaşıyorsunuz bay Einstein ee, Yalnızım müfettiş bey ...karım öleli dört yıl kadar oluyor... ...iki kızım var... ...onlar da evlendi... <gülüyor> ...işte ben de buradayım... ...gördüğünüz gibi bu evde yaşıyorum... ...kapıcılık yapıyorum... ...pekele ya, Bay Einstein... ...ben biraz da şu asansöre bakmak istiyorum şimdi... Ee, ...komiser Stanley... ...evet... Çok merak ediyorum. Bir ipucu var mı? Katil yakalanacak mı acaba? Yakalanacak Bay Enston. İçiniz rahat etsin yakalanacak. Siz ne de olsa yabancı sayılmazsınız. Eğer bana ihtiyacınız olursa çağırırsınız <gülüyor> Tabii mi? elbette elbette çağırırız. Stanley, Stanley bir dakika gelir misin? Geliyorum Paul geliyorum. Eh, i̇zninizle Bay Enston. Eh. İyi çalışmalar komiserim Teşekkürler Ne oldu Pol bir şey mi buldun Yok yok hayır asansörü inceliyordum sadece Ceset şuradaydı değil mi ee, Evet evet sırtı şuraya duvara dönük ha, Artık yukarı çıkalım istanye ee, Önce dört numaraya uğrayalım Nasıl istersen Değil mi? Ee, evet, evet. Siz miydiniz Komiser? <Gülüyor> Selia. Kim geldi? Komiser Stanley ve arkadaşı. Ee, girebilir miyiz? Buyurun, buyurun. Ee, Sizi Müfettiş Bolle tanıştırayım. Soruşturmayı birlikte yürütüyoruz. Ee, ben Selia'nın kocası Alvin Müfettiş. Oturmaz mısınız? Yoo, hayır, böyle daha iyi. Ee, Birkaç sorumuz olacak size e, cinayetle ilgili Bitmedi mi komiser Arda arkası gelmez soruların bizi ne kadar üzdüğünü tahmin edebiliyor musunuz e, Biz sadece görevimizi yapıyoruz bayan Dün akşam burada neler olduğunu bilmek zorundayız Ama anlattık neler olduğunu belki yüz kere anlattık Belki bir yüz kere daha anlatmanız gerekecek Bay Alvin Unutmayın ki Bay George Seabrook'u en son gören siz oldunuz O da ne demek ne demek istiyorsunuz Hiçbir şey. Ben sadece neler olduğunu öğrenmek istiyorum Pekala, madem aynı şeyleri tekrar tekrar duymak istiyorsunuz Biz de yeniden anlatalım Lütfen Dün akşam amcam George Seabrook'la birlikte yemek yedik Hı. Sonra ben sofrayı kaldırırken Onlar salona geçtiler Kim geçti salona? Amcamla Alvin Siz devam edin Bay Alvin Neler oldu salonda? Bu maksatlı sorularla nereye varmak istediğinizi anlamıyorum Size daha önce de söyledik komiser Stanley Söylemekte de hiçbir sakınca görmedik Evet Alvin'in o akşam kısa bir tartışması oldu amcamla Müsaade eder misin Celia? Peki. Paracı sıkışmıştık Parasız olduğumuzu bildiği halde bizleri oyalamaya çalışıyordu Esasen bu oyalama artık bizim alıştığımız bir taktikti Ne var ki dün akşam bize geldiği zaman Para vereceğine dair söz vermişti Verdi mi? Ne kese? Ne zaman para konusu açılsa Her zaman yaptığı gibi konuyu kapamaya çalıştı Dayanamadım Açık açık söyledim bende Söylemek için de Celia'nın mutfakta olduğu bir anı seçtim Böyle bir çıkışı benden beklemediği için bocaladı. Sonra da aniden kapıya yöneldi. Siz ne yaptınız? Komiser Stanley'e de söylediğim gibi hemen peşinden koştum. Dışarı çıktığım sırada asansöre biniyordu. Israrım üzerine durdu, konuşmak istediğimi söyledim. Komiser Stanley'e verdiğiniz ifadede asansöre binip gitti demişsiniz. Görüştüğünüzü söylememişsiniz. Neden? Yalnız komiser Stanley'ye değil, karıma da daha sonra söyledim. Bakın, ben o gece içkiliydim biraz. Sonra birdenbire bir olaylar olunca iyice karıştı kafam. He. İççiliydiniz Bay Alvin İçkili olduğunuz için hatırlayamadığınız başka şeyler de yaptınız belki Ne demek istiyorsunuz Onu benim öldürdüğümü düşünmüyorsunuz herhalde Bu kadarı da fazla artık Ama amcanız asansörde bıçaklanarak öldü Bayan Selya Biliyorum komiser Onu en son gören de kocanız oldu yani Bay Alvin Ama ama bu çok saçma Nedir saçma olan? Onu en son sizin görmüş olmanız mı Sizden şunu söylemenizi rica ediyoruz Bay Alvin. Asansörün kapısı kapandıktan sonra Bay George Seabrook'un tamamen hayatta olduğundan emin misiniz? Tabii ki hayattaydı. İçeri girdi ve asansör aşağı doğru hareket etmeye başladı. Gördüm. Gözlerimle gördüm. Bakın size daha da açık bir şey söyleyeyim. Biz her ikimiz de amcamı sevmiyorduk. Pek de sevilecek bir adam değildi zaten. Derdi günü paraydı. Sanki bütün benliğini paraya adamış gibiydi. Alvin'le evlenmeme karşı çıktı. Oysa ondan herhangi bir şey talep etmemiştik Sadece sevdiğim adamla tanışmasını Ve bu evliliği onaylamasını arzu ediyordum Evlendiğimiz günden itibaren Altı ay göz hapsinde tuttu bizi Bu zaman içinde her hafta Kendisini bize davet ettiriyor Saçma sapan sorularla benim nasıl bir adam olduğumu Öğrenmeye çalışıyordu Evet sevmiyorduk onu Çünkü bizi mutlu kılacağı yerde Yuvamızı yıkıcı davranışlar içindeydi O halde, o halde neden para istediniz Biz Biz istemedik Aylar önce kendisi teklif etti bize Her seferinde bu teklifi yineliyor ama bir türlü eli cebine gitmiyordu Bizimle oyun oynuyor Alay ediyordu sanki O akşam içkili de olunca dayanamadım Bu para meselesine bir son vermek istedim Her şey yüzüne karşı açık açık söyleyince kıpkırmızı kesildi Sonra aniden kalkıp kapıya yöneldi Evet bu kadar Sonrasını siz de biliyorsunuz zaten Anlatacaklarımız bu kadar Hepsi bu kadar Artık bizi rahat bırakın lütfen Son ve önemli bir konu daha var Bayan Selya Nedir? Komiser Stanley'e Bay Sibruk'un hayatta kalan tek yakını olduğunuzu söylemişsiniz Evet E bu durumda her şeyi size kalmış oluyor öyle değil mi? Az önce avukatı telefon etti Amcama ait her şeyin benim üzerime geçeceğini söyledi Bu cevabınızın sizi tutuklamamız için yeterli bir sebep olduğunu biliyor musunuz? Elbette tutuklayabilirsiniz komiser Bu sizin elinizde Ama mahkum ettiremezsiniz Çünkü biz suçsuzuz Hiçbir suçumuz yok Biz de bunun doğruluğunu araştırıyoruz zaten bayan Gidelim stanley Evet gidelim Pol Burada işimiz bitti Sizlere gelince şehirden ayrılmayacaksınız Her ikinizden Biz buradayız komiser Burada olup sizleri beklediğimizden emin olabilirsiniz Bu çok iyi olur bay Albin ee, Özellikle sizin için ee, ama... Hoşçakalın bayım Kim bilir bu kadar Hoşçakalın Yok hayır hiç önemi yok bayanlar. Aynı tedaviye devam edeceksiniz. Ben gerekirse kliniğe de aldırmışız. Evet öyle. Özellikle geceleri yatmadan önce. Rica ederim efendim. Rica ederim. Özür dilerim komiser. Evet, rica Hastalar ederim öyle işte. Biraz şüpheci oluyorlar. Her şeyi açıklasanız da telefon edip tekrar tekrar soruyorlar. Ee, efendim müfettişle ben sizden bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Ee, tabii eğer yardımcı olabilirsem sevinirim. Ee, Önce teşekkür etmek istiyorum doktor Yoğun çalışmamız için de bize zaman ayırdığınız için Elbette size zaman ayırmam gerekiyor Bu biraz da bizim görevimiz öyle değil mi? E, Bay George Sibrook'u ne zamandır tanıyorsunuz doktor? E, yanılmıyorsam 3 yıl kadar oluyor Komiserle görüştüğünüzü biliyorum ancak zahmet olmazsa O geceyi kısaca bana da özetler misiniz? Elbette e, Acele olarak bir hastaya çağrılmıştım Hava çok yağışlı olduğundan beni evime kadar arabalarıyla getirdiler ...kapıda aynı apartmanda oturttuğumuz... ...yaşlı bir bayanla karşılaştık. Bayan Flora. E, e, evet. Sonra? E, sonra asansörü beklemeye başladık... ...ama gelmiyordu. Dördüncü kattaydı. E, dördüncü katta olduğundan emin misiniz? Evet müfettiş. Tabii ki eminim. Binadaki asansörü siz de görmüş olmalısınız. Çağrı düğmesinin üstündeki ışıklardan hangi katta olduğu... ...kesin bir şekilde anlaşılabilir. Asansörün dördüncü katta ne kadar zaman kaldığını... ...söyleyebilir misiniz? E, bu konuyu konser Stanley'de açıklamaya çalışmıştım... Bayan Flora ve ben bir hayli durduk aşağıda. Biz asansörün önüne geldiğimizde asansör zaten dördüncü kattaydı. Bu yüzden ne kadar zaman dördüncü katta kaldığını bilemiyorum. Devam edin lütfen. Asansörün bir katta bu kadar meşgul edilmesine çok kızmıştım. Hmm. E, e, daireme merdivenlerden çıkmaya karar vermiştim ki... Hmm. ...bayan Flora arkamdan seslenip asansörün gelmekte olduğunu söyledi. Hmm. Evet. Döndüm ve asansörün zemin kata inmesini birlikte beklemeye başladık. Sonunda geldi asansör Ancak kapısı açılmıyor İçinden hiç kimse çıkmıyordu evet. e, Şaşırmıştık doğrusu Kapıyı ben açtım ee, Bay George Seabrook asansörün içinde hmm. yüzük oyun yatıyordu hmm. Feci bir manzaraydı, çok feci e, Peki ne yaptınız doktor? E, Bayan Flora'ya ye olduğu yerde kalmasını söyledim hmm. Ben yerde yatana doğru iyilince sırtına saplanmış bıçağı gördüm Donup kaldığımı itiraf ettim. E, polise ne zaman haber verdiniz? Hemen, hemen, hemen, hemen. Hı. Bayan Florya hiç zaman kaybetmeden polise telefon etmesini söyledim. O da telefon edip yanıma geldi. Az sonra da Bay Sibrook'un yeğeniyle birlikte kocası indi aşağıya. Kapıcıdan duyduklarını söylediler ama kesinlikle bilmiyorum. Daha sonrası ise malum komiserstenliği ve adamları geldi. Evet, haklısınız. Ee, siz George Sibrook'un özel doktoruydunuz, değil mi? Evet. Ee, Sağlığının son günlerde pek iyi olmadığını duyduk Evet evet sağlığı oldukça bozuktu Kalp krizleri, böbrek ağrıları Zaman zaman bayılmalar Sizce bu sıkıntılardan dolayı Çok mu bezgindi yani nasıl desem e, Hayattan bezecek kadar ee, Doğrusu onca sıkıntı müfettiş Her insanda bezginlik yaratır Ancak hayattan bezecek kadar demekle Neyi kastettiğinizi anlayamadım Eğer benim düşündüğüm gibi ise bu imkansız Nedir imkansız olan? Yani İntihar etmiş olmasın? Yo hayır doktor bu imkansız tabii. Hiçbir insan kendi sırtına bıçak saplayarak intihar edemez. Bu mümkün değildir. E, peki kimden şüpheleniyorsunuz Müfettiş? E, bağışlayın, bu beni hiç ilgilendirmez tabii ki e, Henüz şüphelendiğimiz kimse yok doktor Araştırma yapıyoruz Bir takım ipuçlarını bir araya getirmeye çalışıyoruz Evet, e, siz kimden şüpheleniyorsunuz doktor? E, bu soruya karşılık vermek çok zor komiser e, Ben ancak mikropları yakalayabilirim Katilleri yakalamak size ait <gülüyor> Ama yine de bir düşünceniz vardır değil mi? Ne de olsa olayın içinde yaşadınız Evet Dört numaralı daireyle görüşmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Ee, Bay Sibruk'un yeğeni Selya ve kocası Albünd. Evet komiser. Sizce Bay Sibruk'u onlar öldürmüş olabilir mi? Aa yok yok bakın ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Sizi çok iyi anlıyoruz doktor çok iyi anlıyoruz. Ama unutmayın ki katiller de mikroptur. Sizse mikroplar üzerinde uzmansınız. <gülüyor> Benim mikroplarım ufaktır komiser Stanley çok ufak. Bir asansörün içine girerek hiç kimsenin sırtına bıçak saplayamaz. <gülüyor> evet doktor saplayamazlar ama bunu Alvin pekala yapabilir öyle değil mi? E, doğrusu bu sorunuza hayır diyemiyor insan. Bay George Seabrook'u en son gören o olmuş. Asansöre binerken de en son gören o. E sonra ne oluyor? Asansör dördüncü kattan zemin kata iniyor. Ben kapısını açıyorum. Sırtına bıçak saplanmış Bay Sibruk'la karşılaşıyorum. Evet. Evet. Eh. Bilemiyorum komiser bilemiyorum Dediğim gibi bu sizin göreviniz benim değil Bana düşen size her şeyi açık açık anlatmakta Onu da yaptım Bundan sonra bir emriniz olursa gene yerine getirmeye hazırım Ancak tahmin yürütemem Az önce de söylediğim gibi Ben hiç kimseyi suçlayamam Teşekkürler doktor Martin Ben şahsen aydınlandım Eminim komiser Stanley de benim gibi düşünüyordur Yani demek istediğim bu mesele Bizi bir hayli uğraştıracağı benziyor e, Peki siz ne düşünüyorsunuz Alvin hakkında Alvin? Ee, yakından tanır mısınız? E, tanırım ancak yakından değil benimki sadece bir apartman tanışıklığı. Hiç evlerine gittiğiniz oldu mu? Yok yok e, Bay Sibruk'un özel doktoruydunuz. Hiçbir münasebet doğmadı mı? Yok yok yo, hayır, hayır, hayır. Ben e, Sibruk'u kendi evinde muayene ederdim Bazen de o bana gelirdi Yeğeninin evinde hiçbir zaman karşılaşmadık Bu, bu kadar önemli mi? Evet doktor Şu an bizim için her şey önemli ...beni bu işe karıştırmayacaktınız Tanrı. <gülüyor> Neden canım? <gülüyor> <gülüyor> Araban çalışmadığı için mi? <gülüyor> ah. <gülüyor> Artık değiştirmelisin bunu da. Evet. Bir yenisini almalısın. Evet haklısın galiba. <gülüyor> dur, dur bir kere daha deniyorum. Hayır, hayır bırak, bırak. İş daha Bırak da biraz dinlensin, motoru <gülüyor> boğacaksın. Son üç içinde hep aynı şeyi yapıyor, aynı şeyi. <gülüyor> Az önce seni almaya gelirken de böyle oldu. <gülüyor> karbüratör. Karbüratör. Bana kalırsa senin karbüratör... Iyiden ...iyi iyiye iflas etmiş. Bence karbüratör değil. Peki ya ne? <gülüyor> Benzin Stanley. Bütün mesele benzinde. Araba yaşlı olunca... ...ihtiyar insana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle her türlü gıdayı kaldıramıyor. Ee, Arıms apartmanı pek uzak değil. Yürüyerek de gidebiliriz. İstersen bırakalım arabayı. Bunu. Yo yo ben bir kere daha deneyeceğim. Umarım mahcup etmez. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beni götürür diyeceksin ama evet. ben gene de değiştirmeni öneriyorum Karım da öyle diyor O da senin fikrinde ama Aması maması yok aması para değil mi bunun ha Hadi bol hadi taksitle halledersin bu işi Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz ha? Aynı şeyi yaptığımız doğru Benim sizden farkım önce itiraz ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> geldik işte. Ee, bahçede bekleyeceğini söylemişti değil mi? Evet. Ee, bakalım bu ne diyecek? İlk görüşmemize sinirliydi bayan Flora. Olayın hala etkisi altındaydı. Kapıcı Enston için ne diyorsun? Ee, bir zararı yok onun. Ee, burada yaşamasına rağmen başka bir dünyanın adamı o Apartmandaki insanlarla hiçbir ilgisi yok Olay gecesi oradaydı Ve asansörün çevresinde bulunan en yakın insan oydu Onlar şüphelendiğini söylemek istiyorsun Paul Ama bu imkansız Bence bu karışık olayda imkansız olan hiçbir şey yok Stanley Ya evet geldik işte Şu oturan bayan Flora diye hmm, Bizi bekliyor hmm, Ben daha yaşlı sanıyordum Apartmanın en eskilerinden, yapılırken girmiş eve Bu yüzden herkesi tanıyor olmalı Meraklı bir kadın Hani şu her şeyi öğrenmek isteyen tiplerden Bu yüzden pek sefildiğini de sanmıyorum bu, bu işimize yarayabilir işte Gördü işte Ayağa kalkmaya çalışıyoruz Hadi sen bir şeyler söyle de rahatsız olmasın <gülüyor> Günaydın Bayan Flora ah, Günaydın Komiser Stanley Oturun lütfen, lütfen oturun, rahatsız ah, olmayın Teşekkür ederim ah. Bu bayda müfettiş böyle olmalı değil mi? İyi tahmin evet. ettiniz bayan. Hmm, pek de tahmin sayılmaz benim ki. Geleceğinizi komiser söylemişti. E oturabilir evet. miyiz? Lütfen lütfen. En sona sizler için sandalye çıkarmasını rica etmiştim. Bugün hava çok güzel. Benim yaşımda olanlar güzel şeylerden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmalı Bence yaş önemli değil bayan Flora <gülüyor> Güzel şeylerden herkes mümkün olduğu kadar fazla yararlanmalı Evet ama <gülüyor> <gülüyor> bu biraz da zaman faktörüne bağlı Öyle değil mi? Eh, eh. Zamansa gençlerin lehine yaşlıların aleyhine çalışıyor bayım Her neyse gençlik ya da yaşlılık Buraya kadar benimle bunları konuşmak için gelmediğinizi biliyorum Bay George Sibrook'un cinayetine gelelim. Bu cümleyi siz söylemeden ben söylemiş olayım. Evet, ne sormak istiyorsunuz bana? Bay Seabrook hakkında neler bildiğinizi? Hmm. O gece ait bildiklerimin hepsini konserstanleyyi anlatmıştım. Toparlayabildiğim en ince noktasına kadar biliyorum Bayan Flora bundan haberim var. Ancak biz sizi bugün bir başka konu için rahatsız ettiğimizle mi nedir müfettiş Fethiş Bey öğrenebilir miyim? Bayan Flora George Siburuk'un yanında çalışmış mıydınız siz? Evet ama o günler artık bir tarih oldu. Çok eskilerde kaldı. Uluslararası işler yapardı. Ben Fransa departmanı ile ilgilenirdim. Tahsilimi Paris Yüksek Ticaret Okulu'nda tamamladım Ben ee, polis... Daha sonra ayrıldınız yanından Terk ee, ettiniz onu e... Neden? Bütün bunları nasıl olup da öğrendiğinize Şaşmamak mümkün değil <gülüyor> Aslında polisin işi de Bu olduğuna göre Hayret etmemek gerekir tabi Ancak gene de edindiğiniz bilgi Tamamı tamamına doğru değil Nedir eksik olan Eksik olan değil komiser Yanlış olan bir husus var Bay Seabrook'u ben terk etmedim Kendisi yaşlandığını ileri sürerek Şirketi tasfiye etti Beni de bir kenara çekip Artık bu gibi yoğun işlerde çalışamayacağını söyledi Yeterli parası olduğundan Bankerlik yapmayı düşünüyor. Yaptı mı? Evet müfettiş Bankerlik yaptı Bay George Seabrook zaten çok zengindi Bu kararı aldıktan sonra Bütün mal varlığını Bankerlik şirketine kaydırdı bana sorarsanız Bay Seabrook başarılı bir iş adamıydı eh, Size ne ikram edebilirim baylar? Çok naziksiniz Bayan Flora ama hiçbir şey istemiyorum ben <gülüyor> Teşekkür ederim ben de öyle ee, Eli Eli biraz sıkıymış galiba Nasıl efendim? Yani para harcamasına sevmeyen biriymiş Bay Seabrook hmm. Hatta bazıları daha da ileri giderek cimri olduğunu söylüyor Bu ne dereceye kadar doğru sizce? İnsanlar hakikaten bir tuhaf Neden öyle söylediniz? Bu çok büyük bir haksızlık İnsanların sahip oldukları paranın idaresi sadece kendilerini ilgilendirir Bu konuda Bay Sirbrug için söylenenler tamamen iftira Hele öldükten sonra arkasından böyle konuşulması oh, inanın tüylerimi diken diken etti <gülüyor> Anlaşılan sizin aranız <gülüyor> iyiydi onunla <gülüyor> Sanki başkalarının arası kötüymüş gibi konuşuyorsunuz eh, Belki melek gibi bir insan değildi ama hangimiz öyleyiz? Hı? Hiç olmazsa iyilik yaptı e Nasıl bir iyilik? E, bir bankenin yapacağı iyilik neyse o Bize biraz açıklar mısınız lütfen? Şu gördüğünüz arms apartmanı var ya Hı. İşte bu apartmanda oturan herkese yardım etti Size nasıl bir yardım oldu mesela? Hı. İşten ayrıldığım zaman tazminat olarak bir miktar para geçmişti elime Bu paramı değerlendirdi ...Arms Apartmanı'nda bir daire sahibi yaptı beni. Evet anlıyorum. <gülüyor> Yeğenine de yardım etti. Gerçi o evliliği pek tasip etmemişti ama... <gülüyor> gene de yardım etti işte. Ama yetmedi. Yetiştiremedi onlara. Onlar her zaman daha fazlasını istediler. Bakın daha bunu fazlasını. bana söylememiştiniz. <gülüyor> Sorsaydınız söylerdim. Ben artık yaşlıyım komiser. Hafızam bile idare edilmeye muhtaç. Bazen inanın... Doktorlar sayesinde ayakta durduğumu düşünüyorum Bakın Bakın doktor deyince aklıma geldi şimdi Bay Sirbrug'un Doktor Martin'e de çok iyiliği dokunmuştu Doktor Martin mi dediniz? Evet elbette Birkaç hasta parasıyla Şehrin en pahalı yerinde Muayenehane açmak pek mi kolay sizce? Ama tabi iyilikler çabuk unutuluyor değil mi? E, doktor Martin'in ondan bir yardım gördüğüne emin misiniz? Ben size duyduklarımı değil bildiklerimi söylüyorum Komiser Stanley. Ee, son aylarda Bay Sibruk'un durumu çok sarsılmış. Ee, kimle konuştuysak herkes aynı şeyi söyledi. Ee, siz de duydunuz mu bunu? Ee, benim duymama gerek yoktu. Bir gün karşılaştığımızda kendisi söyledi. Bayan Flora, siz gerçek bir hanımefendisiniz dedi bana. Sonra düşünceli bir ifade aldı yüzü. Canınızı sıkan bir şey mi var diye sordum ah, Bilemezsiniz hanımefendi diye karşılık verdim Sizinle çalıştığımız o güzel günler çok gerilerde kaldı Artık her şey çok zor Her şey bir kabus gibi dedi İşte böyle Nasıl üzüldüğümü tahmin edemezsiniz tanıyorum evet, anlıyorum e, Bu arada bazı dedikodular da gelmedi mi kulağınıza? Nasıl yani? Ne gibi dedikodu Mesela mesela kendisine emanet edilen paraları Kanunsuz şekilde tehlikeli işlere yatırdı Buna benzer bir şey duymadınız mı <gülüyor> Bu söylediğiniz saçma komiser Hem de çok saçma Timothy Trant şirketi Dolandırıldığını <gülüyor> öne sürerek Dört Sibruk aleyhine dava açmış <gülüyor> Bu davadan haberiniz var mı Var Peki siz ne düşünüyorsunuz Sonuç sıfırdı Karşı tarafın avukatları Hiçbir şey ispat edemedi Bunlar bir takım insanların temelsiz, art niyetli suçlamaları Ben bu tür maksatlı davranışlara itibar etmem, çok ayıp Bay Siburuk'a karşı olan sevgi ve yakınlığınızı anlıyoruz bayan Ancak inkar edilmesi imkansız bazı olaylar da var Olabilir Hatta bir zamanlar bu tür olayların içinde ben de yaşadım Bay Siburuk hepsinin üstesinden gelmiş, haklı olduğunu ispat etmiştir bütün bu suçlamaları onun üstüne atmak isteyenler de mahcup olmuştur Bize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Bayan Flore Hayır müfettiş yok Söyleyecek bir şey kaldığını sanmıyorum Bayan Flore verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim <gülüyor> Sizi üzdük Bağışlayın <gülüyor> lütfen Yorgunum müfettiş Artık çok yorgunum Şimdi yukarı çıkıp biraz dinlenmek istiyorum Nasıl isterseniz George Brook, Ne tuhaf. O da yok artık <gülüyor> Bundan sonra buna da alışmak gerekecek Onu kimin öldürdüğünü bulmanızı istiyorum komiser Bu konuda söz verin bana müfettiş Hoşçakalın Yakalayacaksınız değil mi? Bayan Flora bu konuda elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz Evet Müfettiş Pol mü? Bekliyorum tabi hemen içeri alın Selam gel, gel Gel otur önce şöyle lütfen Tam bir hafta oldu değil mi? Evet evet ee, Pek de kısa bir zaman sayılmaz tabi Hadi söyle neler buldun? Ee, bir sonuca varabildin mi? Önce sen söylediklerimi yaptın değil mi? Haber verdin onlara Evet evet hepsine Saat üçte burada olacak Güzel. Ee, Bu hafta dayanılmaz günler yaşadık Yukarıdan devamlı baskı geliyor. Siblik cinayeti gazetelerin baş köşesinde. O halde hemen işe koyulalım. Neydi sendeki kayıtlar? <gülüyor> Bendeki hiç, hiç. Bendeki kayıtlar kos koca bir hiç. Hı -hı. Bir hafta boyunca olduğumuz yerde dönüp dolaştık durduk. Bir takım ipuçları, karanlık duvarlar ve bir de şu asansör. Evet, işte bütün bunlar çok önemli dostum. Yarım saatimiz var Seninkilerle benimkileri birleştirip onlarda gelince bir karara varacağız Onlarla mı? Evet Stanley hiç tasalanma çok başarılı olacak Aa, Evet anlıyorum Yararlı olabilecek her şeyi yapmaya hazırım ben zaten Ancak önce Pol aramızda cevaplandırılması gereken bir soru var Evet nedir? Merak ediyorum Katil her yanı kapalı olan asansör kabinine nasıl girdi? Nasıl girdi? Bence en önemli soru bu Katil asansöre girmedi Stanley Ne dedin? Katilin asansöre girmediğini söylüyorum Ama, ama nasıl olur bu? <gülüyor> Beni dinle Stanley Uzmanlık denilen şey nedir biliyor musun? Bir alışkanlık Bu alışkanlık denen şey ise sadece bilgi ve tecrübe birikimi Sizler çok dolaşıyorsunuz, hareket halindesiniz. E oturup düşünmeye zamanınız olmuyor. Buna fırsat bulamadığınız için karmaşık olaylar içinde bu oluyorsunuz. Oysa bizim şansımız bir köşeye çekilip düşünebilmek. Ama tamam. sana ne demiştim? İşlenmesi mümkün olmayan hiçbir cinayet yoktur. ...bunu meydana çıkarabilmek için... ...biraz hayal gücüne sahip olmak gerekir. O kadar. Of, bütün bu sözler benim kafamı karıştırıyor fetiş Evet. Sadece kafamı karıştırıyor. Neden? Ee, neden? Nasıl neden diye sorabiliyorsun hala anlayamıyorum. George, Sibrook'un sırtına bir bıçak saplanabilmesi için... ...o asansörün içine birisinin girmesi gerek ama sen asansörün içine hiç kimsenin girmediğini söylüyorsun e, asansörü ilk inceleyen sizlerdiniz giriş yok e, asansöre kapısından başka hiçbir yerden girmek mümkün değil e, evet. e, demek ki katil kapı açıkken girdi asansöre ha. Ha. kapı ha. açıkken girdi ha. Ha. E, pekala pekala e, Bay Sibruk asansördeyken o asansörün kapısı hmm. iki defa açıldı bir kere dördüncü katta bir kere de zemin katta yani Bay Sibruk ya dördüncü katta öldürüldü veya yemin katta Evet komiser Stanley Bu kadar basit işte Peki ya katil kim olabilir bu durumda ha? E Buna şu anda karar verebilmek çok zor Evet başçavuş Kore ha, Biraz beklet onları Birkaç dakika sonra içeri al hepsini Asıl gösteri şimdi başlıyor bu işin içinden nasıl çıkacağını pek merak ediyorum doğrusu Eğer bazı ayrıntılarda hataya düşmediysem kolay olacak Stanley Çok kolay olacak Herkesi çağırdın değil mi? <gülüyor> ee, evet ee, Instant, Doktor Martin, Celia ve kocası Alvin bir de Bayan Flora Evet güzel çok güzel Girin Geldiler işte. E, komiser Stanley. E, bayan Flora. İçeri girin lütfen. Gelin gelin. E, sizler de, sizler de, sizler de efendim. Gelin. E, saat üçte demiştiniz, değil mi efendim? Evet bay Ersten. Tam zamanında geldiniz. E, ben oturabilir miyim? E, e, Hayır tabii, tabii oturabilirsiniz. E, herkes istediği yere oturabilir. Lütfen. Ayakta kalmayın. Alvin. Evet seria. Yanıma gel. E, e, Doktor Martin, siz de şöyle buyurun lütfen oturun. Ha, teşekkür ederim Komiser. Bir neticeye varıldı mı acaba? Hangi konuda Bayan Flora? Sibruk cinayeti için çağrıldığımızı sanıyordum. Evet öyle bayan. Bay Sibruk cinayeti üzerinde durmak istiyoruz. Bazı noktaların aydınlanması için... ...onun için getirildiniz buraya. Evet bunun için getirildik. Yani bir bakıma zorla da diyebiliriz buna. Yalan mı? Buraya gelmeye hiçbir mecburiyetimiz olmadığını söyleyen sen değil misin? Gelmeye hiçbir mecburiyeti olmayan kişiler biz deriz. Daha doğrusu en azından benim. Siz bayan Flora susar mısınız lütfen? Burada susması gereken biri varsa o da sensin. Sensin anlıyor musun? Aa. Mahvettiğiniz adamı. Çıkarınız uğruna bir insanın ölümüne sebep oldunuz. Komiser olsun. Stanley bu kadının bu şekilde konuşmasına mani olmalısınız. Komiser Stanley ve de siz sayın müfettiş... ...bu oyuna bir son vermenizi istiyorum... Bay George C. Brook planlı bir şekilde öldürülmüştür. Bu planı gerçekleştiren de Seylayla ile kocası Albindir. Bu şekilde konuşmaya hakkı yok. Buna hakkı olmadığını söyleyin ona. Sakin olun. Rica ederim sakin olurum. Müfettişin bazı sorunlar olacak. Sakin olun lütfen. Bir haftadır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz komiser. Bu kadın evde de rahat vermiyor. Bize. İşte burada polis merkezinde herkesin önünde açık açık söylüyorum Bay Sirburku bunlar öldürdü. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Amcana öldürürken de mi aynı şeyi söyledin ha? Bu kadar da fazla. Artık. Lütfen bu tartışmalara müdahale edin. Lütfen. Yoksa burada bir dakika daha duramam. Komiser, müfettiş Bey. Doktor Martin yanımdaydı. Bir de ona sorun lütfen. Ben buraya polisin sorularını cevaplandırmaya geldim. Sırada bekleyen bir sürü hastam var ve zaman kaybediyorum. Bakın müfettiş. Bu kadının neden bizimle uğraştığını çok iyi biliyorum ben <gülüyor> Hiçbir şey bildiği yok Kendini temize çıkarmaya çalışıyor o kadar Müsaade edin Bayan Flora Şu anda söylenen her şey bizim için çok önemli Bayan Flora'nın bize olan düşmanlığı Amcamın kendisiyle evlenmemiş olmasına dayanıyor. Yalan söylüyorsun Amcamı sevdiğinize herkes biliyor Yıllar öncesinden aşıktınız ona <gülüyor> Yanında çalışmaya başladığınız andan itibaren Evet aşıktım Yıllar öncesinden aşıktım ona bu doğru Hep bekledim Evlenmedim Birlikte olacağımız günlerin özlemi içinde yaşadım Bir gün bu hayal mutlaka gerçekleşecek diyordum <gülüyor> Ama bütün bunların cinayetle ne ilgisi var? Hı? Burada ne araştırılıyor? Bay Sirbruck'a olan aşkım mı? Yoksa onu öldüren kişilerin kimliği mi? Pekala pekala Bayan Flora Siz ne diyorsunuz doktor? Bayan Flora'nın George C. Burak'a karşı olan sevgisinin cinayetle bir ilgisi olacağını düşünemiyorum Kaldı ki ikimiz dışarıdan geldik Ve onu asansörün içinde yatar bir vaziyette bulduk Siz Bay Enston ee, Evet efendim O gece Bay Alvin çok Aa, şey Sarhoş demek doğru mu olur bilemiyorum Ama içkiliydi Evet içkili olduğunu söyleyebilirim efendim Bıçağı siz de gördünüz değil mi? ...hangi bıçağı? Bay Sibruk'un sırtındaki bıçağı. Ama bunu daha önce de sormuştunuz bana. Komiser Stanyo'ya söylemiştim zaten. O halde bir kere daha söyleyin lütfen. Ben bıçağı görmedim. Bayan Flora telefon için odama geldiği sırada... ...uyumak üzereydim. Perişan bir haldeydi Bayan Flora. Ve de Bay Sibruk öldürüldü Enston. Hadi kalk derhal polise telefon etmemiz gerek dedi. Evet... Ee, polise telefon ettik sonra antreye döndük Ben o sırada telefonla Bayan Seliha'yı aradım dairesinde da Bayan Flora siz ee, ne zaman gördünüz bıçağı? Şey, e, e, Doktor Martin asansörün kapısını açtı Bay Seabrook yerde yatıyordu Neresine saplanmış? Onu şimdi? Bayan Flora'ya değil müfettiş Müfettiş Bay Alvin'e sormanız ee, gerekir N nasıl nasıl böyle konuşabiliyorsunuz doktor İçimizde şüpheli durumda olan bir tek siz varsınız Kabul edin artık bunu Aa. Hepiniz bize karşısınız ama bu hiçbir şeyi değiştirmez Bütün çabalarınız boşa <gülüyor> Boş yere nefes tüketiyorsunuz e, Pekala pekala o gece neler oldu yani Asansör neden bu kadar dördüncü katta kaldı Herkes <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel Burada soruları ben soruyorum siz Bayan Flora... Evet... Asansörün kapısı açıldığı sırada... Evet. George Seabrook'un sırtındaki bıçağı gördünüz mü? Gördüm... Bunu daha önce de söyledim... Bay Seabrook'un sırtına bir bıçak saplanmıştı... Bıçağı ne zaman gördüğünüzü soruyorum Bayan Flora... Doktor Martin asansörün kapısını açtı... Evet... O zaman... Hayır... Ama o sıra Hayır bayan Flora. O sırada doktor evet. Martin önünüzde duruyordu. Doktor Martin önünüzde dururken George Seebuck'un sırtındaki bıçağı göremezdi. Ne demek istediğinizi aa, aa. anlayamıyorum Müfetti. olun lütfen. Bir dakika doktor, bir dakika. Şey... Ben de oraya gelmek istiyorum zaten. Ama önce bayan Flora ile bir konuda anlaşmamız gerekiyor. Evet. Bayan Flora. Evet. Lütfen iyi düşünün evet. ve hatırlamaya çalışın. Evet, Siz tem olarak bay Seabrook'un sırtındaki bıçağı polise telefon ettikten sonra gördünüz değil mi? Evet. Olabilir Önemli olan bıçağı görmen Önce mi sonra mı? Bilmiyorum Bay Seabrook'un cesediyle karşılaşınca çok şaşırdım O anda hiçbir şey fark edecek durumda değildim Değildiniz ya bayan Flora <gülüyor> Yaşıyor mu diye sordum Ölmüş dedi Doktor Martin Ölmüş dedim evet ölmüş dedim Çünkü ilk anda öldürüldüğünü ben de fark edemedim Ama hemen sonra bıçağı görünce öldürüldüğünü söyledim Zaten bir cinayet işlendiğini anladığım için polise telefon edilmesini istemiştim Doktor Martin'in söylediklerine ben de katılıyorum Az önce sorduğunuz soruya gelince haklısınız Bay Sirbrook'un sırtındaki bıçağı polise telefon ettikten sonra gördüm Heh. Evet, evet Heh. şu anda çok daha iyi hatırlıyorum müfettiş Buna sevindim bayan Flora Gerçekten çok sevindim Bence ne olduysa dördüncü katta oldu Evet dördüncü katta Doktor Martin ve ben aşağıda asansör beklerken Cinayet o sırada işlendi Çok özür dilerim ama Şimdi. Eğer bir sakıncası yoksa Benim hemen gitmem gerekiyor Hastanede ha. önemli bir konsültasyon için Sizden rica etsem. ...beni de eve kadar bırakır mısın? Elbette. Ee, bizden bu kadar müfettiş. Ee, bildiğimiz her şeyi anlattık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ee, şimdi sıra sanıyorum... ...Bay Alvin... Evet. ...ve tabii Bayan Selian. Bir dakika doktor. Evet. Evet. Gene de benim anlayamadığım bir nokta daha var. E, zamanım daraldı müfettiş. Bunu samimi söylediğime inanıyorsunuz değil mi? Ha, Komiser Stanley'in elinde parmak izi raporları var. Evet. Asansörün içindeki parmak izlerinden en yenisi... ...Bay Sipruk'a ait. Evet. Daha da önemlisi Bu iz zemin kat düğmesi üzerinde ziz, ziz zemi, ziz Zemin kat ya. yani, Ne demek istiyorsunuz ya, Bu ee, doktor Martin Bayan Selya ve kocası Bay Alvin'in masum olduğunu ispatlıyor ee, ama, ama nasıl olur müfettiş Bir dakika, bunun Şimdi anlamadım. beni dinleyin lütfen George Sibruk dördüncü katta asansöre bindiği sırada yaşıyordu. Nitekim Bay Alvin'le bir zaman konuştu... ...ve asansöre binerek zemin katın düğmesine bastı. Aa, <gülüyor> bir, bir an için böyle olduğunu kabul edelim müfettiş. Evet. Peki efendim, ya sırtındaki bıçağı nasıl açıklayacaksınız? Evet. Kim öldürdü Bay Sibruk'u? Bay Flora mı yoksa ben? Siz öldürdünüz Doktor Martin. Onu siz çok öldürdünüz. Komik, çok komik, çok komik efendim. Yeah. Siz Neler saçmalıyorsunuz? Müfettiş, e, katiller orada efendim, evet. karşınıza duruyor. Bay George Sibbrook asansörün Hatimler. içinde kalp krizi geçirmişti. Siz kapıyı açtığınız sırada baygın bir vaziyette yere yığılmıştı. Ay. Ay, ay, ay. Sizin için harika bir fırsattı. Yok Bu durumu hemen değerlendirdiniz. Hayır, evet hayır, doktor. Hayır. Bayan Florea Sırtında bıçak olduğunu söylediniz Ancak o bunu fark edecek durumda değildi Ma ama... Dehşete düşmüştü Panik içindeydi saçma Bay, Bay Sibruk'la yalnız kalmak için Onu yanınızdan uzaklaştırmanız gerekiyordu ne? Bayan Flora'yı bu yüzden telefona yolladınız Saçma bütün bunlar Lütfen Stanley Komşer bir şey söyleyin Bayan Flora telefona gidince Bay Sibruk'la yalnız kalmıştınız Uydurduğunuz sahneyi hemen gerçekleştirmeye koyuldunuz O gece hastadan geldiğiniz için Çantanızda yanınızdaydı Her şey yolunda gidiyordu Lastik eldivenlerinizi takıp hiçbir iz bırakmadan Bay Seabrook'u bıçakladınız Hayır dinlemek istemiyorum Artık hiçbir şey duymak birkaç istemiyorum Birkaç dakika sonra bayan Flora geri döndü Ve polise telefon ettiğini bildirdi George Seabrook'un sırtındaki bıçağı gösterdiniz ona Ama gayet tabii şaşkın bir durumda olan bayan Flora O bıçağın birkaç dakika önce George Seabrook'un sırtında olmadığını farkında bile değildi Doğru mu doktor Martin Onu siz mi öldü? Dürdünüz. Evet doğru George Seabrook'u öldürdüğünüzü itiraf edin doktor Hayır doktor Hayır, Evet doktor Eğer o ölmesiydi yatırdığınız parayı belki de ancak yıllar sonra geri alabilecektiniz Demek onu da öğrendiniz Amcanız iflas etmişti Bayan Celia Bunu ilk öğrenenlerden biri de Doktor Martin oldu Özel doktoruydu Bu yüzden bazı şeyleri herkesten çabuk öğrenebiliyordu Haklısınız Haklısınız George Seabrook'un ...bütün parasının tükendiğini öğrenen ilk ben oldum. Eğer ölürse mal varlığının satışıyla... ...bütün alacaklar karşılanabilirdi. Komiser Stanley. Evet müfettiş. Asıl sanığı size teslim ediyorum. Bundan sonrası size ait. Teşekkürler müfettiş. Doktor Martin... ...George Sivruc'u öldürdüğünüz için sizi tutukluyorum.